Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Ee, programın blogu sanathayat.wordpress.com Geçmiş programlarının kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bugün yine bir sergiyi konuşacağız. 40 metre 4 duvar 8 küp artnivo.com'un ee, Aramızda Özge İnal, Leyla Emadi ve Can Akgümüş var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, sergi 1 Kasım'a kadar Zorlu Center PSM'de ee, gezilebilir... Öncelikle Özge ile başlayalım istiyorum. Bize biraz Artnivo'yu, Artnivo.com'u ve hatta yeni açılmış mekanını biraz anlatsın. Sonra da sergiye geçelim. Tabii, teşekkür ederiz öncelikle. E, ArtNimo.com bir, bir buçuk bir, yıl önce başladı. Hı. Online bir platform olarak başladı. E, şimdi yeni mekanımıza taşındık ArtNimo.com Project Space'e. Geçen hafta bir açılışımız oldu Alper Aydın'ın sergisiyle. E, ArtNimo.com online olmaya da devam ediyor. Her şeyimiz... Açık. Hı hı. Bütün sanatçılarımız açık. Bugüne kadar açık. zaten yani. hep e, zaten online'da bildiğim kadarıyla. Evet. Hı hı. Burası proje alanı olarak kullanıyoruz hı hı. bu yerimizi. Ee, yani klasik bir galeriden biraz daha farklı bir çalışma düzenimiz var. Ee, bu proje alanında da proje sergilerimiz, sanatçılarımızı temsil ettiğimiz sanatçıların proje sergilerini gerçekleştiriyor oluyoruz. Ee, i̇lk olarak Art Alper Aydın'la başladık. Hı hı. Ee, bundan sonrasında Özer Toroman'la devam edeceğiz. Canak Gümüş ee, yine bir solo sergi yapacak. Hı -hı. Ee, yine listemizde birçok sanatçımız var. Leyla Emad ile yine bu sene bir e, solo sergimiz gözüküyor. Ee, bu şekilde devam edeceğiz Hı -hı. proje sergilerimize. Şu anda da <gülüyor> e, Biyaner ile paralel bir sergi devam ediyor. E, aslında her bir kübün e, ve hatta mekanı dıştan gördüğümüz şekliyle de biraz bize böyle deneysel bir mekan hissi uyandıran aslında bizi biraz böyle hem seyirlik hem de içinde yaşamalık bir his uyandıran enteresan bir sergiyle karşı karşıyayız. Senden biraz evet. alalım, sonra sanatçılarına geçelim. Tamam. E, sıfırdan başladık aslında. Hı -hı. 40 metre 4 duvar 8 küp sergisine. E, baştan bir yer inşa ettik, 8 küpe ayırdık. E, açık çağrı yaptık bu dönemde. Hı -hı. Bütün sanatçılarımızı açık çağrının sonucunda bir eleme yaptık ve Hı -hı. E, beğendiğimiz projeleri... E, orada sergileme fırsatımız oldu. 10 e, sanatçı var, o sanatçıları evet. da hatta analım. Tamam. E, Ali Şentürk, e, Burak Dak, e, Canak Can Akgümüş, Erdal İnci, Gül Hatun Yıldırım, e, Leyla İmadi, Refik Anadolu, Selim Balcı, Seren Ayşay ve Sibel Diker katıldı e, bu sergide bize. E, her sanatçının kendine ait alanı bireysel olarak yani tamamen bağımsız, özgür bir şekilde kullanmasını istedik. Dolayısıyla belirli bir tema altında birleştirmedik Hı -hı. sanatçıları. Herkes kendi üretimlerine uygun bir şekilde kendi ait ayrılmış bir alanı kullanma fırsatı buldu böylece. Çok farklı işler oldu dolayısıyla. Evet. Yani her sanatçı temsilen bir küp ortaya çıkmış oldu. Burak da bu küplerin dışındaki alanı, Hı -hı. duvarı kullandı ayrı olarak. Erdal İnce PSM'nin girişindeki dev ekrana yine kendi işlerinden bir yerleştirme yaptı. Onun dışında e, Ali Şentürk bir video yerleştirmesi koydu. E, i̇lk küpte. Onunla başlıyoruz sergiye. Uzun uzun anlatabilirim. Tabii, tabii. Ha, evet. tamam. E, Ali Şentürk'ün e, videosunda bir, e, kendisi oynuyor aslında Hı -hı. videoda. Ankaralı bir sanatçı Ali Şentürk. Ankara'da çalışıyor, Ankara'da üretiyor. E, videoda da İstanbul tabelasına karşı koşan ama bir koşu bandında koşan bir sanatçıyı görüyoruz. Yani kendisini görüyoruz. Hı hı. Biraz da e, esprili bir şekilde anlatıyor aslında derdini. İstanbul'un sanatın merkezi olmasından, e, İstanbul'un dışındaki sanatçıların... Ee, sürekli aslında bir taraftan İstanbul'a ulaşmaya çalışma çabasından bir taraftan da aslında yerinde saymasından Hı -hı. Ee, İstanbul dışındaki sanatçıların biraz daha böyle egzotik e, gözükmesinden atıyorum Mersinli sanatçı, Ankara Hı -hı. sanatçı gibi e, ortamdan çok bağımsız durmasından e, yola, çık yola çıkarak yaptığı bir iş e, Daha sonrasında e, Canak Gümüş kendi zaten anlatacaktır Hı -hı. Burak Daktan bahsettik e, Gülahatun Yıldırım'ın bir performansı var. E, Gülahatun Yıldırım da cumartesi günleri orada performansını gerçekleştiriyor. E, performans esnasında ayaklarıyla e, unu ve suyu karıştırarak ekmek yapıyor hmm. alanda. Çok iki saat süren bir performans. Yani iki saatin sonunda yoruluyor ve tekrar halinde. Aynı şeyi tekrar tekrar tekrar tekrar yapıyor. Bir taraftan e, ekmeğin kutsallığını aslında ayaklar altına almak istiyor. Onun için böyle bir performans gerçekleştiriyor. Onun için de hakikaten zorlayıcı bir süreç bunu e, performans sırasında yaşadıkları. E, o da yine cumartesi günleri görülebilir serginin sonuna kadar. Leyla İmadi kendi anlatacak. E, Refik Anadolu'nun dört kanallı bir yerleştirmesi var. Infinity Room adında. Refik de Los Angeles'ta yaşayan bir sanatçı. Bu Buraya özgü bir proje ürettim. Veri görselleştirmesine dayanıyor hı hı. Refik Anadolu'nun işleri. Burada da mimari verileri kullanarak onları görselleştirdi ve küpün dört duvarına yansıttı. Ve birbirini takip eden görüntüler. Hı hı. Aynayla da desteklediği için üst ve alt tabanları, taban ve yukarıyı sonsuzluğun içine girmişsiniz gibi oluyor. Biraz daha gerçeklikten, zamandan tamamen kop, e, kopma hissi yaratıyor o küpün içine girdiğinizde. E, onun dışında Selin Balcı Selin de yine Amerika'dan yeni taşındı Türkiye'ye tekrar geldi. E, bio art üzerine Hı -hı. çalışmalar yapıyor. Sanırım Türkiye'de daha önce bu e, alan ya yani bir bio art çalışan sanatçı pek yok. Yok evet yani e, dünyada da çok fazla yok Hı -hı. yine Türkiye'de hiç yok e, denilebilir yani. Selin'in ve benim konuşmalarımızdan anladığım Hı -hı. kadarıyla çok biraz daha yeni bir şey. Evet. Ee, Selin açılış sırasında bir performans gerçekleştirdi. Gelen bütün galeri ziyaretçilerinden örnekler aldı Hı -hı. ve bunu petri kaplarında saklıyor. Şimdi evet, o açım orada. Evet. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ben de birçok şey verdim. Böyle korkuç görünüyor şimdi. <gülüyor> Onlar şimdi büyüyor o besin ortamında, besin Hı -hı. sıvısıyla. Büyümeye devam ediyor. Sonunda alabilirsiniz bu arada. Kendi isminizi yazdıysanız hmm. serginin sonunda alabilirsiniz kendi kaplarınızı. Ben gördükten sonra keşke ismimi yazmasaydım. <gülüyor> Değil mi? Böyle çok <gülüyor> açık. Şey Herkesin <gülüyor> pisliği ortada gibi gözüküyor. Hakikaten bazıları da tertemiz. Hiçbir şey olmamış. Evet. <gülüyor> evet. Onlar... Nasıl olmuş? <gülüyor> <gülüyor> merak ettim <gülüyor> ben de gidip <gülüyor> bakacağım. Ee, öyle şimdi onları duvarlarda zaten sergilemeye devam ediyor. Selin de aynı zamanda çerçevede de onların yani başka aldığı mikroorganizmaları büyümüş hallerini de gösteriyor. Daha çok Hı -hı. doğadan aldığı parçalarla yaptığı dört tane iş var. Onları da belirli bir oranda zaten yani kontrollü bir şekilde büyütmüş. Şu anda yuvarlak bir formda sergilenmeye devam ediyor. Hı -hı. Selin aslında insan eylemlerine de benzetiyor bu. Göremediğimiz o mikroorganizmaların gelişmesini. Çünkü birbirlerinin e, üstlerine çıkıyorlar, birbirlerinin alanlarına e, geçiyorlar... ...bambaşka aslında tepkiler oluşuyor. Çünkü Hı -hı. onları doğal ortamlarından alıp bambaşka bir ortama sokuyor Selin. Aslında biraz da onlar için rahatsız edici bir şey. Hı -hı. Ama onlar bir yandan da eylem sürdürüyorlar aslında. Sürdürüyorlar Hı -hı. ve Selin insan eylemleriyle çok bağlaştırıyor. Yani Hı -hı. o sınırları aşmak, diğerinin sınırını geçmek, diğerin üstüne çıkmak... ...bazen olduğu yerde mutlu bir şekilde Hı -hı. devam etmek... Dolayısıyla için Hiç gözle göremediğimiz mikroorganizmaları Büyümüş bir şekilde görüyoruz hı hı. Kendimizden bir parçayı Zaten bu sergide görüyoruz O için bu da ilginç bir çalışma oldu Diğer küp Serenay Şahin'in küpü Serenay Şahin de Eskişehir'de O da öğretim görevlisi Sanatçı olarak uzun zamandır Zaten kariyerine devam ediyor Serenay'da Periferi ismi İsimle işiyle katıldı sergiye Periferide de Merkez periferi ilişkisini sorgulayan bir iş ortaya yaklaştıkça küpün ortasına yerleştirdi. Bir altında su ve top, bir küre var ve yaklaştığınızda küre sizin hareketinize bağlı olarak sizi merkezden sürekli dışarıya atıyor. Sizi yaklaştırmıyor. Sizin hareketinizi algılayarak küre dönmeye başlıyor ve siz ne kadar merkeze yaklaşmaya çalışırsanız ne kadar hareket ederseniz... O kadar dışarıda kalıyorsunuz. Yani yine periferide kalmaya devam ediyorsunuz. Evet hep beride, periferide kalıyorsunuz. Ee, bir taraftan işte şöyle bir durum var. Merkeze göre şekilleniyoruz. Merkeze göre şekillenmeye çalışıyoruz. Merkeze ulaşmaya çalışıyoruz. Ama hep dışarıda kalıyoruz bir şekilde. Merkezin dışında kalıyoruz. Ee, o açıdan e, çok basit ve çok net ve çok güzel bir iş. E, Sibel Diker e, orayı, e, Sibel Diker kendi küpünü e, bir atölye olarak kurguladı. E, aslında işlerin hepsi çerçevede, yani çok steril ve çok e, temiz gözüküyor bütün küpündeki işler, çerçeveler. Ama e, atölye, bu üretim aşamasındaki e, sürecini görüyoruz aslında, üretim sürecini görüyoruz sanatçının. Hı. işte çalışmanın not defterleri, aldığı notlar... İşlerin bitmiş hali ve oluşma aşamaları, kafasında onları birleştirdikleri veya birleştirdiği kağıtlar, buruşturduğu ve attığı kağıtlar hepsini çok seri bir şekilde sergiliyor. Evet. Bu kadar galiba <gülüyor> küplerimiz. Ee, aslında ya da sonunda konuşalım. Ee, söyleşiler de oldu. Hatta evet. geçtiğimiz hafta oldu. Onlardan da bahsederiz ama Leyla ile devam edelim. Hem e, bu sergiye dahil olma sürecin hem de senin e, ortaya koyduğun işle ilgili seni dinleyelim. Tabii. E, şöyle zaten Özgen de bahsettiği gibi açık çağrı e, yaptı Hı -hı. Art Nimo bize. E, ben de kafamda uzun zamandır e, düşündüğüm bir proje vardı. Onunla e, dahil oldum bu sergiye. E, şöyle ki bu e, çok içerlediğim bir <gülüyor> durumdu. Onun üstüne yıllardır düşünüyorum. Şöyle e, teknolojiyle alakalı bir problemim var benim. Hmm. E, ve teknolojiyi iyi takip edemediğimi ve sindiremediğimi düşünüyorum bir şekilde. E, etrafımdaki bir sürü insan ee, çok rahat bilgisayara bir şeyler aktarabiliyorlar, bir takım işler yapabiliyorlar, Ken, ben bunları o kadar rahat yapamıyorum. Ee, ve yapamadıkça da sinirleniyorum. Ee, sonrasında ben neden bu durumdayımı çok düşünmeye başladım. Ee, ve şöyle bir şeye kanaat getirdim. Ben aslında bunu sevmiyorum ve kabul etmiyorum. Yani <Gülüyor> bünyem gerçekten bunu kabul etmiyor. Reddediyorsunuz. aslında. Reddediyorum, evet. Bunun üstüne düşünürken düşünürken son, hatta son dönemde de oldukça çok bu reklamlarda bile çıkmaya başladı. Cloud işte hmm. şeylerinizi cloud'a yükleyin, bu buluta yükleyin, daha çok alan kazanın falan gibi. Yani nedir bu bulut diyorum? Neyi yükleyeceğiz? <gülüyor> nasıl yapacağız derken tabii ki bulutun gerçek anlamda bir bulut olmadığını anladım ama <gülüyor> bunu nasıl somutlaştırabilirim şeyine girdim. Bunun üzerine düşünürken bu oda çıktı. Hı hı. Zaten hani bu kafamda böyle bir enselasyon vardı. Ama Art Nivo'dan böyle 8 küp projesiyle ilgili bir şey gelince tam oturdu benim hı hı. yapmak istediğim şeye. O odanın içinde de ben bu teknoloji bulutunu aslında gelen giden bu verileri nasıl geliyor, nasıl gidiyor, nereden geliyor, nasıl bir bulutun içinde birikiyor. Bunlar burada birikirken yani bizim hayatımızı bu kadar bunlar kolaylaştırırken. Ee, ...bu veriler... Hı -hı. E, ...aslında bizden ne kadar çok şeyi ...alıp götürüyor... ...bizim özelimiz, öznelliğimiz... Hı -hı. E, ...tüm birikimlerimiz... ...tüm hani gizli kalmış her şeyimiz... ...aslında orada birikiyor... ...ve bu birikimler bir zaman sonra... ...birilerine açığa çıkıyor mu... ...çıkmıyor mu... ...şu an onları bilmiyoruz... ...ya da yazılımsal olarak bir problem çıkıp puf diye uçup gidiyor uçup mu... Gidiyor ...bu da benim mu? en büyük korkum... <gülüyor> ...evet aynen <gülüyor> öyle... Ee, ...yani... Böyle bir tuhaf bir şeyi e, ilişkiyi sorgulamaya Hı -hı. başladım ve bunu nasıl somutlaştırabilirimi e, düşündüm. Hı -hı. E, odanın içindeki borularla, hortumlarla yapmak istediğimde bu bulutun içindeki akan veriler, aslında etrafımızda bizim görmediğimiz ve binlerce belki milyonlarca akan e, bu verileri ben o hortumdan akar ledlerle Hı -hı. E, etrafımızdan gelip giden e, veriler olarak düşündüm ve onu o şekilde... Kurguladım hı hı. Ee, ve siber dünyanın da renginin yeşil olduğuna kanaat getirdim <gülüyor> ben. Ee, biraz da Matrix galiba beni etkiledi. Birkaç kere o filmi seyrettim çünkü. Sonrasında ee, akarletleri de yeşil yaptım. Hı hı. Ee, çok da e, teknolojik ve hani verinin download edilme e, sesi gibi bir sound da ekledim hı hı. odanın içinde. Ee, bu şekilde kendime bir bulut yarattım ben <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, can sana geçelim. Hatta belki bir parça bize e, daha sonra Art Nivo'nun yeni mekanında sergilenecek işinden de bahsedersin. Olur. Olur tabi. Ben de aynı şekilde Özden'in söylediği gibi açık çağrıyla katıldım. Ee, son bir buçuk senedir üzerine çalıştığım bir iş vardı. Bir seri <gülüyor> vardı. Ee, Kurtuluş'ta. İslam'ın Kurtuluş semtinde çektiğim bir dizi fotoğraf. ...kurtuluş... ...eski bir semt... Hı hı. ...bayağı tarihi eski olan bir semt... ...ve ilk başından itibaren... ...ayrıştırılmış, ötekileştirilmiş bir semt... ...bayağı üzerine araştırdığımızda... ...bunu evet. görüyoruz. Hatta arasında. ismi değiştirilerek... Ön, bir anlamda ilk başta anlamda Tatavlı yoksa, olarak evet. kurulmuş bir semt... ...ki o zamanlar Osmanlı'nın son yüzyılında... ...rahıtımda çalışan Ermenilerin... ...rahıtıma kolay ulaşabilmesi için yerleştirildi. ...daha hı hı. sonra... ...tabii popülasyonun artmasıyla birlikte burada sadece Ermeni insanların yaşanmasına karar verildi. <gülüyor> Ve bir süre sonra da tabii ötekiliğin mıknatıs gibi diğer ötekileri de yanına çektiğini gözlemlediğimiz hı hı. değişik bir samt. Yani bir bugün süre Kurtuluş Son Durak'ta birçok göçmen de tabii yaşıyor. Birçok göçmen var, Ermeniler var, Yahudiler var, köklü evet. aileler var. Azalmış olsa da tabii yıllarca hı hı. bu insanlar ...zulüm derecesinde saldırılara da uğruyorlar. Evet. Çok büyük yangınlar çıkıyor işte. En sonuncusu 1950'lerde olmak üzere. Hı hı. Hani Taksim'den kurtuluşa kadar bahsedebileceğimiz büyük yangınlarda... Hı hı. tabii bu insanlar kaçırılabildiği kadar kaçırılıyor. Sonra da kurtul kurtulmadan gelen bir kurtuluş ismi konuyor. Öyle yorumluyorum ben. O yüzden kurtuluş her zaman benim ilgimi çektim. Burada bir son bir buçuk yıldır ben fotoğraf çekmeye başladım. Biraz... Ee, ...belgesel fotoğrafa yakın... ...paralel ilerleyen bir seri... ...fakat tabi uzun bir cümle olarak... ...yorumlayabildiğim bir albüm haline getirdim. Hı hı. Ondan sonra... ...benim küpüm de, e, de... ...karanlığa yakın bir loş... ...bir ortama giriyorsunuz. Tavanda bu seriden seçmiş olduğumuz bir... E, ...fotoğraf var. Işıklı kutu ve üç boyutlu olarak... ...tasarladığımız bir fotoğraf bu. Gökyüzü fotoğrafı siyah beyaz. Ve bunun altında yerleştirdiğimiz... ...bu bahsettiğim fotoğraf albümleri var. E, bu gökyüzü hani naif bir bağlamda, aslında izleyenin de, o fotoğrafları çekenin de, e, orada dolaşan insanların da, o fotoğrafların öznesi olan insanların da aslında aynı gökyüzü hı. altında olduğunu bize hatırlatma çabasında. Ki gözlemlediğim kadarıyla beni de mutlu eden şey oldu. İnsanlar işte köpe girdikleri zaman o ışığın altında fotoğraflar bunu karıştırdılar. Hani hepsine orada bağlanmışlık hissini verdiğini düşündüm. Hı hı. E, böyle bir küp hazırladık. Bu, bu sergi içinde bu albümleri bastırdık, isteyen insanlar alabiliyor oradan, hmm. dağılabiliyor. O da güzel bir şey, ee, fotoğraf albümlerini o yüzden seviyorum böyle hani uzun bir cümle kurduğunuz zaman, istediğiniz zaman tekrar o sergiye girer gibi açıp tekrar bakabiliyorsunuz, evet. hepsi orada yan yana kalıyorlar, böyle oluştu. Hmm. Şimdi senin gelecekteki sergine dönmeden önce aslında şöyle bir şey merak ediyorum. Şimdi herkesin bir küpü var ve bir baş, üst başlık yok aslında. Yok aslında. Herkesin evet. kendi bir başlığı var evet. ve hatta hani anladığım kadarıyla herkes burası için işler üretmiş. Belki hani bir süredir düşündüğü bir işi hayata geçirmiş. Belki bir süredir devam ettirdiği bir çalışmanın bir parçası olarak çıkmış. Ama her bir küpte birbirine bir kapıyla bağlanıyor aslında. Bir anlamda da birbiriyle bir ilişkileri var. Bu ilişkileri özellikle kurduğunuz bir şey var mı? Gidişat ve zincir yoksa hani biraz denk mi geldi? Orada bir akıl oyunu var mıdır? E, projeler bize geldiğinde yani aslında hiçbir sınırlama getirmedik tamamen. Özgür bıraktık sanatçıları ama nedense birbiriyle paslaşan işler oldu. Belki Hı -hı. bizim e, kendi sanatçılarımızın belki tarzının yakınlığıyla alakalı olabilir. E, bazı işler evet birbiriyle paslaşıyor, <gülüyor> birbirini destekliyor. Hı -hı. Ee, ama belirli bir sıraya veya düzene göre kurgulamadık Hı -hı. sergiyi. Hı -hı. Yani e, evet birbirinden geçiş var yani bir deneyim alanı gibi aslında Hı -hı. orası. Yani bir yerden başlayıp bir yerden e, devam ederek böyle tünel labirentin içinde gezerek evet. çıkıyorsunuz. Hı -hı. ...biraz daha yani uzaklaştıran bir sergi size. ...hani mekandan, dışarı, dışarıdan biraz daha uzaklaştıran bir sergi... Hı -hı. ...öyle bir alan yaratmak istediğimiz için... ...birbirine bağlı küpler yarattık... ...ama onun dışında bir bağlantıları yok aslında... Hı -hı. ...bağlantıla birleştirmedik onları. Hı -hı. Peki... ...söyleşilerle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Yapılanlar var, yapılacak Hı -hı. olanlar var mı? Var, Nazlı Pektaş'ın... ...geçtiğimiz hafta bir söyleşisi... ...onun moderatörlüğünde bir söyleşi oldu... E, Leyla Emadi, Burak Tak ve Selim Balcı katıldı söyleşi. E, Nazlı Pektaş da Marmara Üniversitesi'nde e, öğretim görevlisi, diğer başka üniversitelerde de dersler veriyor. E, güzel bir söyleşi oldu. Yine sanatçıların e, üretim pratikleri üzerine konuşuldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezinin içinde gerçekleşti konuşma. Ee, ...bir saatlik bir konuşma gerçekleşti ve şey e, derinlemesine bir sanatçıların kendini tanıtma fırsatı Hı -hı. oldu. Ee, Ebru Yetişkin'in e, yine bir konuşması olacak. Ee, şeyden bahsetmedim bu ee, bu 8 küp projesiyle ilgili 40, 40 metre 4 duvar 8 küp e, sergisinin yanında... ...Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin girişinde Hı -hı. Yoğunluk İnisiyatifi'nin e, bir ensalasyonu var, Hı -hı. E, Süblim isminde... Ebru yetişkininde e, yoğunlukla bir söyleşisi olacak. Hı -hı. E, bu yerleştirmede e, dev bir sis enstelasyonu. Evet, biz daha önce Nilleri e, Sultanahmet'teki sergi evet. için konuk evet. etmiştik, <gülüyor> bayağı konuşmuştuk. Şimdi orada görmek de çok heyecanlı. Evet, biz de zaten oradan biliyorduk, Hı -hı. o sergilerinden biliyorduk ve takip ediyorduk. Uzun zamandır bir beraber bir şeyler yapmak istiyorduk. Evet. Bir araya geldik, bir şekilde Hı -hı. onları bulduk ve böyle bir ilgin edip ilgilenmeyeceklerini sorduk burada bir sergiyle. Onlar da orayı bir siz yapmak istediler, öyle bir yerleştirme yapmak istediler. Çok güzel oldu. Günde Hı -hı. iki defa şu an yerleştirme açık vaziyette, belirli saatlerde izlenebiliyor. Ebru Yetişkin de zaten yeni medya üzerine daha çok çalışmalar yapan bir akademisyen aynı zamanda küratör. Hı -hı. Ee, yoğunlukla da e, dolayısıyla tekrar bir söyleşi bir araya gelecekler. Hı -hı. Bu sergi dolayısıyla bir söyleşi olacak. Onun dışında Erdil İnci'nin bir e, atölyesi olacak çocuklarla. Hı -hı. Erdil İnci de 31'inde sergin kapanmasından bir gün önce Hı -hı. bir workshop yapacak. Çocuklarla workshop yapacak. Daha önce Berlin'de yaptığı bir workshop'u buraya taşıyacak. Ee, Şimdi etkinliklerimiz yani bu sergili. Etkinlik. ...ilgili eskinliklerimiz bu kadar. Bir Kasım'a kadar sergi devam ediyor... ...Zorlu Center PSM'de. Evet. Ee, şimdi senin... ...Art Nivo'daki... E, ...yakın gelecekte ne zaman tarihi onu da... ...bize bir Biz hatırlatır. Hazır seni mar bulmuşken. E, <gülüyor> Mart diye konuşuyoruz. Hani bir sürem daha var en azından beni Güzel. rahatlatıyor. <gülüyor> Ondan sonra daha kabuslara... ...2-3 ay kaldı. Hı hı. Onun üzerine çalışıyorum. Hı hı. İlk kişisel sergim olacak. Evet. O yüzden heyecanlıyım. Belki tekrar konuşuruz, konuşuruz ya. Evet. Şimdi, şimdiden <gülüyor> sözünü alalım Can. Tamam, tamam, seve seve. <gülüyor> ee, onun çalışmalarına tabii başladım. İlk kişisel sergim olduğu için hem e, gerçekten heyecanlıyım hem e, çok titiz davranıyorum. Ama bir yandan da tabii ki de hatalarım da olacak ki... Bir sonraki saygımda daha telafi edeyim, daha nasıl deneyim kazanmışım onu göstereyim insan Sonuçta bunlar hep süreç. Evet bir öğrenme süreci Tabii, aslında. Tabii yıllar sonra baktığımızda yani muhtemelen öyle oluyor diye düşünüyorum. Hani o prosesi görmek de güzel Hı -hı. bir şey. Hani nerelerden nerelere geçinmiş, Dönüşmek, neler yaşanmış, değişmek, nasıl dönüşürmüş. Koymak, evet. O yüzden de o biraz rahatlatıyor. Hata yapacaksam da o benim hatam olacak nasıl Hı -hı. olsa diye. Öyle rahatlatmaya çalışıyorum kendimi. Böyle bir sürece giriş, girdik güzel Bakalım, Heyecanlı. biz evet. de heyecanlıyız biz evet. heyecanlıyız. <gülüyor> yani biz genel olarak bütün bu süreçten heyecanlıyız. Bütün sanatçılar için zaten ayrı ayrı heyecanlıyız. Çünkü e, yani bir solo sergi gerçekleştirmek de bir sanatçının kendini ifade etmesi Hı -hı. için hep ayrı bir şey zaten. Yani çok gerekli bir şey. Hı -hı. E, tek tek yani karma sergilerde veya projelerde gözükmek de çok güzel, çok yararlı ama bir solo sergi e, bir sanatçı için çok daha iyi bir deneyim oluyor. Dolayısıyla bakın Kendilerini yani var etmesi olacak. oluyor. Tabii evet. Yani. Evet. Bütün işlerini bir arada gösterebilmek apayrı bir şey. Biz de o zaman Art Nivo Project Space demiştin değil evet, mi? Aslında bir var. anlamda sanatçıların galiba projeleriyle de gelip biz ben tabii. böyle bir şey çalışıyorum diyebilecekleri bir alan. Tabii yani tabii sadece geliyor. salt bir sergi mekanından bahsetmiyoruz. Evet. Belki yakın gelecekte de yine oradaki sergilerle ilgili konuşuruz. Belki mekanda sohbet etme şansımız Çok olur. Isteriz. Çok teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. Çok teşekkür evet. Sergi teşekkür devam ederiz. ediyor 1 Kasım'a kadar. Hatırlatalım evet. tekrar. Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programı sona erdi. Gelecek hafta görüşmek üzere. iyi haftalar.